Şafii mezebinden Hanefi mezhebine ya da Hanefi evet. mezebinden Şafii mezhebine bir geçiş söz konusu olabilir mi? Tabii bir insan belli bir mezhebin amellerini öğrenmişse, hükümlerini öğrenmişse, örnek veriyorum 40 yaşına kadar gelmiş, yetiştiği yer Şafi'dir. Şafii mezhebine göre namaz kılmayı öğrenmiştir, abdest almayı öğrenmiştir. Yeni bir mezhebin hükümlerini öğrenmek kolay değil öyle. Yani eğer bir... Gerek yoksa, özel bir gereklilik yoksa şafi olanın şafi olarak kalması, hanefi olanın hanifi olarak kalmasının uygun olduğunu söyleyebiliriz. İfade ettiğim gibi bunu söylerken bir mezhepten diğer bir mezhebe geçişin haram olduğunu söylemiyorum. Sadece bir mezhebin hükümlerini bile öğrenmek, Hatta din görevlisi olan arkadaşlar için bile kolay değil. 10 sene, 15 sene görev yapıyor. Tabii. Kendi mezheberin namazı, oruçla ilgili hükümlerini öğrenmek bile kolay olmuyor ki. Normal bir ev hanımı için veya bir esnaf için yeni bir mezhebin hükümlerini öğrenmek, farz ayın sayılan şeylerini öğrenmek kolay değil. Ama bir gereklilik var. Örnek veriyorum mesela Şafi'dir. Bu kız, kız kardeşim için söylüyorum. Kayınpederi gerçi abdesti bozulmazdı. Örnek veriyorum. Bulunduğu yerde devamlı bir erkeğe eli değiyordur, abdesti bozuluyordur. Kendisi de bundan sıkıntı duyuyor. Devamlı abdest almak kendisi için zordur. Hanifi mezhebinin bu konuda kolay hükümleri var. Bir erkeğe el değdiği zaman veya bir bayanın erkeğe eli değdiği zaman abdesti bozulmuyor. Dolayısıyla diyor ki ben Hanifi mezhebine geçeyim. Geçebilir miyim? Geçebilirsin elbette. Bunda bir mahzur yok. Hatta büyük fakihlerden bile mezhep değiştiren çok fakih var. Mesela e, İmam Şafii'nin çok kıymetli bir talebesi vardı. İmam Müzeni isminde. E, onun yeğeni olan Tahavi. Ebu Cafer At-Tahavi diye bir zat var. Çok büyük bir alimdir bu. Kendisi Şafi iken daha sonra Hanefi mezhebine geçmiş. Mesela çok iyi tanıdığımız alimlerden İbnu i Dakikal İd diye bir zat var. Kendisi Maliki iken Şafi mezhebine geçmiş. Ve yine Sem'ani denilen bir zat var. Hanefi iken Şafi olmuş. İbni Abidin diye tanıdığımız çok kıymetli bir alim var. Bundan 200 sene önce vefat etmiş. Mesela Şafi iken Hanefi olmuş. Bunlarda bir mahzur yok. Dediğim gibi burada önemli olan yeni bir mezhebe geçiyorsak vazifemiz nedir o mezhebin hükümlerini farz ayın sayılan meselelerini öğrenmektir öğrenebiliyorsak problem değil geçilebilir